Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Konumuz e, sorumluluk bilinci ol, olacak inşallah. E, dava derslerinden biri olarak çocuğun bir sorumluluğunu e, hesaba katmak e, ve Yaptıklarının e, belirli bir yaşta e, annesi babası tarafından denetlendiğini e, başı boş olmadığını e, bir çocuk bile e, idrak eder hesaba katar bazen hatta bakıyorlar mı beni kontrol ediyorlar mı diye e, ne kadar denetlendiğini e, test eder e, büyük insanlar. E, Trafikte söz gelimi kameraları var mı diye dikkat eder. Veya e, insanlar e, suç olan bir şeyi e, yapınca karşılığında ne tür ceza alacağını e, muhasebesini yapar. Bir Müslüman insan da e, bir çocuktan, bir e, sıradan vatandaştan çok farklı olarak her yaptığının e, omzundaki melekler tarafından kameraya alındığını e, yarın hepsinin hesaba e, çekileceğini e, sorguya tabi tutulacağını e, dikkate alır ve hesabını veremeyeceği e, bedelinin çok ağır olacağı e, sözler ve davranışlardan kaçınmaya gayret eder. E, Sorumluluk diyoruz. İnsan e, sorumlu bir varlıktır. Hani Alex Karl'ın bir kitabı var. E, e, Dua diye bir kitabı olduğu gibi e, iyi bir düşünürdür. Amerikalı Müslüman olmayan bir e, psikolog, doktor. E, onun bir kitabı var. Kitabının ismi İnsan Bu Meçhul diye. Aslında İslam'ı tanımış olsa yeterince insanın hiç de meçhul olmadığını, Allah'ın insan hakkında e, onun olumlu ve olumsuz taraflarını anlatan, e, insanın aynı zamanda e, Allah'ın e, muhteşem bir eseri ve e, okunması gereken ayetler mecmuası olduğunu idrak eder ve insanın meçhul olmadığını bilir, insanı tanır. O kitaptaki ifadeyi birazcık bir harfini değiştirelim. İnsan bu meçhul demeyelim, insan bu mes'ul diyelim. Mes'ul e, sorumlu demektir. Eskiden mes'uliyet denilirdi, şimdi sorumluluk diyoruz. Kişinin kendi istek ve iradesiyle yaptığı ve yüklendiği işlerin hesabını vermesi, bundan dolayı hesaba çekilmesi anlayışına sorumluluk diyoruz. İslam her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve iradesini kullanmak suretiyle yapacağı işlerin tümünden ve yapmayacağı işlerin de niye yapılmadığından sorumlu olduğunu bilir. İslam bunu insanlara sık sık hatırlatır. Bundan dolayı özellikle Müslümanlar Yapacakları her işte, söyleyecekleri her sözde e, hesap gününü dikkate almak ve e, ölçülü bir şekilde hesabını verebilecekleri tarzda e, söylemek ve davranmak zorunluluğunu hissederler. Yani sorumlu olmamak için sorumlu olmamak için sorumlu olduklarını bilirler. Evet, sorumluluğa dikkat etmeyen insan e, gerçekten sorumlu bir insandır. Evet, e, insan her yaptığı işten ve davranıştan e, sorumlu olmasaydı, o zaman farzların, haramların bir önemi olmazdı. Veya bunları yerine getirenlerle getirmeyenlerin, e, neticesi aynı olurdu. Sorumluluk olmasaydı. Onun için iyi işler yapanlarla kötü işler yapanların aralarında farkın olması için sorumluluğun elbette olması en aklada uygun olan tarzdır. Kaldı ki Allah zaten insanları sorumlu olarak yaratmıştır. O neyi yaptıysa güzel işlemiştir. Evet. insanlar kendi hür iradesini kullanarak yapacağı tüm işlerden sorumludur. mesela "Femen ya'mal miskale zerratin hayran yara ve men ya'mal miskale zerratin şerran yara." Kim zerre kadar havada uçuşan toz kadar hayır işlerse veya o miktar şer işlerse onların karşılığını görür diyor Cenab-ı Hak. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetlerde. Evet. La yüsel amma yef'al ve hum yüselun. Allah yaptığından sorumlu değildir. Onu hesaba çekecek. Herhangi bir kimse yoktur. Ama onlar yani insanlar yaptıklarından sorumludurlar, mesuldurlar der. Enbiya suresi 23. ayette. Allah insana insanın ruhuna, nefsine kötülüğü de, iyiliği de yazmış. Yani her ikisini de göstermiştir. Belet suresi 10. ayette ifade edildiği gibi. Ama Seçmeyi insana bırakmış Allah. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun der. Çünkü insan cehenneme gitme özgürlüğüne de sahiptir. Neticesine katlanmak kaydıyla insanın iradesi her iki yönüyle de işleyecek durumdadır. Yine İslam Yalnız bu dünyada değil, ahiret hayatında insanların sorumlu olacaklarını ısrarla vurgular. Dünyadaki sorumluluğu da hatırlatır. Dünyadaki sorumluluk, bir, insanın kendi vicdanına yöneliktir. İki, İslami bir otoriteye, bir devlete karşı bir sorumluluğu vardır. Üçüncüsü, içinde yaşadığı topluma, insanlara karşı bir sorumluluğu vardır. Kur'an bunların üçünü de ifade eder. Ahirette ise her şeyden önce ve insanda bıraktığı olumlu özellikler yönüyle Allah'ın hesaba çekmesidir en önemli olan. Allah'ın hesaba çekmesi bütün insanlar için geçerlidir. Herkes yaptıklarından hesaba çekilecekler. Hatta peygamberler bile. Onlar da sorumludurlar. Onlar da yaptıklarından hesaba çekilecektir. Kur'an-ı Kerim net olarak ant olsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız. Peygamberlere de soracağız der. Araf suresi 6. ayette. O yüzden olmalı ki veda hutbesinde e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslamı özet olarak yeniden tebliğ ettiği ve bütüncül bir manifesto şeklinde insanlara dini özetlediği bir konuşmasından sonra, ela hel bellavtu. ben size tebliğ ettim mi, anlatılması gerekenleri anlattım mı diye e, dinleyenlere sorar, hep birden mümkün 124 bin olduğu. Rivayet edilen ashab e, bela derler. Evet. Yani tebliğ ettin. Bunun üzerine üç defa soruyu sorar ve üç defa tebliğ ettiğine dair cevap alan Resulü Ekrem meşhed, Ya Rabbi şahit ol ben dini tebliğ ettim diye e, insanların da e, tebliğ ettiğine dair ifadelerine. Allah'ı şahit tutar ki yarın hesaba çekildiğinde o insanları da göstererek dini tebliğ ettiğini ne yapacak? Hesap sorulduğunda insanların o cevabını Allah'ı şahit tutarak belirtmiş olacak. Tabii biz de bugün komşularımızı, iş arkadaşlarımızı, akrabalarımızı e, toplasak ben size Allah'ın dinini tebliğ ettim mi diye onlara sorsak ashab gibi hep birden e, evet sen tebliğ ettin görevini yaptın diyeceklerini sanmıyorum. Evet. Hatta yarın yakamıza yapışıp sen niye bize tevhidi anlatmadın, İslam'ı doğru dürüst öğretmedin, biz bazı konuları bilmiyorduk veya yanlış biliyorduk. Sen cennetin yolunu biliyordun, tevhidi biliyordun. Bile bile bizi ikazda bizi uyarmadın, bize ikazda bulunmadın ee, deyip senden davacıyız derlerse ne yaparız? Ondan da önce gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, dilimiz, dudağımız ben senden şikayetçiyim. Bak şimdi ben ateşte azap görüyorum. Niye sen biliyordun da bana e, evet beni uyarmadın, beni haramlarda kullandın, bana zulmettin e, derlerse e, ne yaparız? Hani o gün ağızlara mühür vururuz, eller konuşur, ayakları da şahitlik yapar, diyor ya Cenab-ı Hak. Elin konuştuğu, ayağın şahitlik yaptığı bir dönemde el beni nerelerde kullandın sen der. Ayakta e, onun e, çizdiği istikametten giderse yani vücut organlarımız bile bizden davacı olursa ne yapacağız? Sorumluluk. İnsan e, sorumlu olarak e, yeryüzünün halifesi olmuştur. Eğer sorumsuz olsaydı, robottan farkı olmazdı. Kaldı ki, robotun bile kendine göre bir sorumluluğu vardır. İşlemeyen robotu kulağından tutarlar, atarlar çöpe. Evet. İnsanız ve insan olmanın güzelliğine, şerefine ermek için dünyada ee, aziz olmak, e, erdemli yaşamak için, ahirette de Allah'ın ödüllerine sahip olmak için sorumluluk bilinci esastır. İstediğini yapan, istemedikleriyle karşılaşır. Dilediğini yapan, dilemediğine muhatap olur. Her ağzına geleni söyleyen, karşısındakinin de ona cevap olarak hiç arzu etmediği sözlerle cezalanır. Dünyada bu böyledir. Ahirette daha bir belirgindir bunlar. Çünkü hepimiz her halimizle imtihan oluyoruz. Başıboş ve sorumsuz olarak yaratılmadık. Dünyada ektiğimizi ahirette ne yapacağız? Bişeceğiz. Evet. Sağlığımızdan, gençliğimizden Boş vaktimizden, evladımızdan, eşimizden, arkadaşlarımızdan, çevremizden, neye, nasıl, ne kadar, niçin inandığımızdan, inandıklarımızı nasıl hayatımıza geçirmek gayreti gösterdiğimizden, davranışlarımızdan ve davranışlarımızın arka tarafında davranışlarımızı etkileyen, zihin yapımızdan, gönül yapımızdan, düşüncelerimizden, içimizden geçenlerden hep sorulacağız. Ne yaptıksa tek tek zerre kadar bir eksik kalmayacak, zerre kadar bir ihmal olmayacak. Hani trafikte kameralar yoktur, bu yolda radar yoktur. Der, onlardan kaçacak bir yer bulup bulabilirsin polisin olmadığı yerde trafik polisinin bulunmadığı yerde bazı yanlışları rahat yapabilirsin ama Allah'ın görmediği bir yer omzumuzdaki kameraların çalışmadığı bir alan bir zaman e, elbette yok olmaması mı güzel olması mı güzel Nefsimizin hevası der ki keşke olmasaydı, özgürce yaşasaydık. İyi de o zaman azdıkça azar, ezdikçe ezerdik. Biz böyle yaparken başkaları da bizi ezmeye kalkardı, dilediğini yapmaya kalkardı. Nasıl olsa sorumluluk yok, gücü yeten yetene. Aman Allah'ım ne kadar feci bir dünya olurdu yani hesaba çekilmeyeceğimi düşünseydim ben, beni kim frenlerdi? İnsanlara niye faydam olsun ki? Enayi miyim ben derdim. Yol yolabildiğin kadar. Aa, çaktırmadan yap bunu, biraz ustalıklı yap. Hesap olmasaydı. Evet, o zaman tekrar edeyim birbirimizden ne kadar yararlanabilir, birbirimizden ne kadar zarar görürdük. Hesaba çekilmeyecek olsaydık, ahiret inancı olmasaydı. Evet. Öyle olan insanlarda bile ne var? Bir vicdan muhasebe, bir vicdan mahkemesi var. Allah ahirete inanmayan insanların da belirli oranda sorumluluk bilinci vererek Allah'tan korkmuyorlarsa bile vicdanları kendilerini rahatsız ettiği için ya bu, bu yaptığım şey kötüdür, kötülük de iyi değildir, yapmam neden dolayıysa hoş olmaz, bak benim vicdanım rahat etmiyor derler ve onlar da tümüyle azgın bir vaziyette İstediklerine zarar verecek şekilde yaşamazlar. İnsanları frenleyecek en güzel mekanizma sorumluluk bilincidir, takvadır. Ama ona sahip olmayanlara da Allah değişik bir frenler vermiştir. O yüzden nefse takva da yazılmıştır. Kafirlerin nefsine de tabi belirli bir korku, belirli bir endişe, belirli bir e, izah edemedikleri bir çekinmeleri var her insanın. Vicdanı var. Kendisine karşı bir utanma duygusu var. Bir ayıp var, bir e, bir psikolojik bir durum var. Allah öyle yaratmış. Yoksa insanın e, vahşetinden, insanın barbarlığından bütün dünya ne kadar zarar görürdü. Evet. Allah yarattıklarını ne güzel yaratmış. Dolayısıyla bunun en güzeli İslami ölçülere riayette oluyor. Evet. O güzellik ancak ile tamamlanıyor. Fıtri güzellik ee, insandaki o yaratılışdaki e, güzellik Kur'anla bütünlendiğinde mükemmele doğru gidiyor insan. Evet. İşte sorumlu olmamız insanların dünyasını da küçük çaplı cennet yapıyor, ahirette de insana cennet gibi bir ödül verdiriyor. Evet. Dünyada da insanlar sorumludur. Özellikle devlet, İslam devleti ise devlet ne yapmaz? İnsanları tümüyle özgür bırakmaz. İçki içtin, iç, içebilirsen demez. Sorumlusunuzdur devlete karşı. Yani bugün gayri İslami devletin hayvani özgürlükler vermesi aslında toplum için ne kadar zararlar açıyor. Trafik kazalarının önemli bir bölümü sarhoşlar yüzünden oluyor. Efendim nice kavgalar cinayetler içki yüzünden olabiliyor. Nice israflar, savurganlıklar bu tür Haram zevklerle ilgili oluyor. Siz içkinin yanına kumarı da katın, kadın vesaire gibi haramları da ilave edin. Ki her haram başka bir harama davetiye çıkartır. O zaman insani erdemler ortadan kalkıyor. Ve insan tekrar edeyim, vahşi bir hayvandan çok daha zarar verici hale gelebiliyor. İşte İslami bir devlet insanın faydasına yönelik olarak ne yapmaz? İnsanı tümüyle özgür bırakmaz. Sorumluluğumuz olur devlete karşı. Evet. Hile yapamaz bir esnaf, bir tüccar. Devlet ona ceza verir ve yine uygular. İnsan sağlığıyla oynatmaz. Söz gelimi. Üç kuruş para için ve benzeri. Yani devlete karşı sorumluluğumuz olur. Yine insanlara karşı sorumluluğumuz olur. Bir kötülük yaptığımızda, yaptığımızda onlar da müdahale ederler. Onlar da karışırlar. Bizim cennete gitmemizi ve dünyada da güzel bir insan olmamızı onlar da kendilerinde sorumluluk görerek düzeltmeye çalışırlar. Yani onlara karşı da sorumluyuz. Hesaba çekerler bizi. Komşularımız, arkadaşlarımız, diğer Müslümanlar, tanımayan insanlar bile. Hey hemşerim dur bakalım ne yapıyorsun? Derler. Tabi bugün kim kime evet kimse kimseye karışmıyor. Herkes istediği haltı yapabiliyor. Memlekette demokrasi varmış, özgürlük varmış özün gür olması eğer nefisle alakalıysa bu gürlük e, herhalde olumlu bir e, netice vermez. Evet. O yüzden sorumluluk e, esastır. Ama bu sorumluluk bireyseldir İslam'da. Yani başkasının yaptığından dolayı sorumlu değildir. Söz gelimi bir kimsenin babası yüzünden ayıplanması, evladı yüzünden ayıplanması İslam açısından doğru değildir. Tersi de bunun öyledir. Benim babam hoca, baban hocaysa baban sevabına girecek, faziletine erecek. Yani baban hoca diye sen de hoca statüsünde olup onun yaptığı sevaplardan, sen yapmadığın halde yararlanacak değilsin ya. <gülüyor> Söz gelimi bazıları derler, hoca, hacı, hacı abi, bize de dua et mi? Hadi o neyse dua edelim de. Namaz kılıyor. Bizim yerimize de namaz kılıver. Olur derim, senin yerine de ben akşam yemeği yiyeyim. Senin yemene gerek yok. Senin yerine yemek yiyeyim. Yok, yok, yemek benim yerime olmaz. Ben kendim yerim. Yemeği kendi yerine yiyorsun da bir başkasının yediğinden yararlanmıyorsun da başkasının kıldığı namazdan nasıl yararlanacaksın? Evet. Bizim yerimize de namaz kılıver. Olur. Daha başka senin yerine de cennete gideyim. Sen. Evet. Yani bu tür şeyler Kişisel sorumluluğu idrak etmeyen, edemeyen insanlar içindir. Herkes kendisi sorumlu, her yaptığında. Evet, olumlu veya olumsuz. Hristiyan kültüründe, inancında öyle değildir mesela. Adem'in işlediği suçtan dolayı bütün Adem'in çocukları sorumludur, günahkardır. Dünyaya geldiğinde insan günahkar olarak gelir. Hristiyan inancına göre. Niye? E, babası bir suç işledi ya. Hangi babası? Ta Adem babası. O yüzden bütün çocuklar suçlu. E, babası hata işledi de hiç sevap işlemedi mi? Hristiyan o kadar düşünemiyor. Yani e, Allah'ın sevdiği bir peygamberi onca sevap işledi. E, babasının günahına ortak olan insan babasının sevabına da ortak olsun. Hani Aleviler bizim namazımız kılındı Ali bizim yerimize kıldı diyorlar ya yani Hazreti Ali evet. Dolayısıyla onlar nasıl Hazreti Ali'nin yaptığından istifade ettiklerini düşünüyorlarsa Hristiyanlar da tam tersine Adem Aleyhisselam'ın yaptığı e, suçun cezasının kendileri tarafından da çekileceğini ifade ediyor. Her doğan günahkar olarak doğuyor. O yüzden vaftiz yaparlar e, Hristiyanlar küçük çocuklarını günahlardan güya arındıracaklar. İsa Aleyhisselam niye çarmıha gerilmiş, onlara göre e, idam edilmiş insanoğlunun günahlarını affettirmek için Tanrı böyle bir fedakarlık yapmış. Evet. Yani baba Tanrı veya oğul Tanrı affedememiş Adem'in ve Adem'in çocuklarının günahını ancak oğul idam edilerek günah nasıl affediliyorsa öyle affedilmiş. Böyle saçma sapan anlayışlar. Tabi İslam böylesine tahrif edilmiş bir yanlış inancı ne yapmaz? Savunmaz. Vela ee, teziru vaziratun vizra uhra Kimse kimsenin günah yükünü yüklenmez der. İsra suresinde Cenab-ı Hak. Evet. Ee, hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Fatır 18 yine. Evet yine Lokman Suresi 33 ayet babanın oğlu oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun der Evet genel olarak böyledir kimse kimsenin günahını çekmez Hani öyle olmuş olsaydı olmuş olsaydı insanları yine zapt etmek mümkün olmazdı Gel içki içelim diyor birisi birine ya, günahtır, ya günahsa benim boynuma. Çok fedakar maşallah. Ee, günahsa benim boynuma. Sana günah olmaz. Sen o günahı bana yükle. Efendim gel şöyle yapalım. Eğer al sana yükledim. Ee, günahı senin. Tamam kabul. Olacak olsaydı e, günahı yüklenecek Enayiler çok. Zaten inanmıyor ki günaha, sevaba, ahirete. Eyvallah. Zaten biraz dalgasından dolayı diyor veya inanmadığından dolayı diyor. Yoksa kim, kim kimin günahını çeker? Kendi günahımızı zor taşır. Onun hesabını zor verirken bir başkasının günahını nasıl yükleniriz? Ama böyle diyenler az sonra ayet-i kerime gelecek. Bellirli oranda karşısındakinin günahına da ortak olurlar. Onu da çekerler. Yani genel olarak kimse kimsenin günahını çekmez. Günahlar, sorumluluklar bireyseldir. Ama üç durumda insan başkasının günahını da yüklenir. Bir, emrettiklerinden sebep olduklarından efendim e, şahit olup onu engellemediklerinden e, hesaba çekilecek o sorumluluğu da üstlenecektir. Söz gelimi bir baba bir amir, yönetici bir devlet adamı e, milletvekili vesaire e, haramları meşru gösteriyor veya insanları harama mecbur ediyorlar. Emrediyorlar. Faizsiz iş yapamazsınız. Mesela. Ya da bir amir okuldaki bir idareci diyelim heykellerin karşısında insanları ne yapıyorlar? Saygı duruşuna mecbur ediyorlar. Veya Anne baba diyor ki kızım aç başını git okuluna çalış işinde efendim yani ne olacak yani yiyecekler mi seni saçını başını göstermekle ne olur. E, bu devirde böyle gerekiyor diyorlar. Bunlardan dolayı e, devlet yetkilileri, okul müdürü idarecisi veya e, böyle bir anne baba kendilerinin yapmadıkları ama başkalarına yaptırttıkları günahtan dolayı sorumlu değiller mi? Elbette sorumlular. Burada günah azalmadan ikiye taksim ediliyor. Ama her birinin günahı azalmadan taksim ediliyor. Yani yüz birim günah varsa yüz birim günah ikiye katlanıyor, iki kişiye taksim ediliyor. Ona da yüz birim günah, ötekine de yüz birim günah. Haramı işleyen kadar haramı işlemeye yönlendiren, emreden, mecbur eden, hatta sebep olan bir kimse de o harama ortak oluyor. O yüzden Maide Suresi 4. Ayette "Vete'a ve no alal bir ve takva ve la te'a ve ismi vel udvan" buyrulur. İyilikte ve takvada yardımlaşın, haramda ve düşmanlıkta, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Evet. Harama sebep olmak da haramdır, haramı emretmek de haramdır kimler ne kadar haram işliyorsa onlara ortak olmaktır. Söz kelime milyonlarca insan devletin e, mecbur etmesinden dolayı e, harama bakıyorlar, haram yiyorlar, bankayla iş yapıyorlar, ne bileyim kumar oynuyorlar, at yarışı, loto, bilmem altılı, neler neler. E, iddiam, i̇ddia iddaa e, Devletin e, yönlendirmesiyle, serbest kılmasıyla yapıyorlarsa onca insanın ki milyonlarca insanın günahını ne yapıyorlar? Sırtlanıyorlar. Hani 300 kişinin ölümüne sebep olan bir kimseye 300 defa idam cezası veriyorlar ya verseler ne olacak? Bir defa idam ederler. Onu da zaten idam kaldırıldı. E, müebbete çevirirler. Bir af gelirse şu kadar zaman sonra da çıkar. Dünya, ama hani bir kağıt üzerinde 300 defa idam, 300 defa müebbet filan deniyor ya. Bu kağıt üzerinde ama ahiretteki durumu düşünün siz. Yani azabın e, 300'e katlanması değil, e, devlet olarak yapıldığını hesaba katın milyonlarca insanın girdiği günahtan sorumlu olanların e, azabını hesaba katın. Ve böylesine cehennem odunlarının dost kabul edilmesini, sevilmesini, yüceltilmesini, Müslümanların bunları bunlara metiyeler düzmesini bir de değerlendirin veya değersizlendirin. Evet. O yüzden dostumuzu, düşmanımızı iyi bilmek e, ve e, kişi dostunun dini üzeredir. Onları değerlendirmek zorundayız. Demek ki emrettiğimiz insanların yaptığı günahlardan da sorumluyuz. E, bir patron söz gelimi na namaza müsaade etmiyor iş yerinde. Yani bu da bir yasaklama diyebilir. O namaz kılacak insanların namazı terk etmeleri hem kendilerine büyük günahtır, hem de onu müsaade etmeyen patrona büyük günahtır. Evet. Aksini de sevap olarak değerlendirebiliriz. Teşvik ederse bir kimse, onun hayır yapmasına katkı sağlarsa, o da onun sevabına ortak olacaktır. Yani hem iyilik hem de kötülük yönüyle onu emreden kimse sevap veya günaha ortak olur. Bu konuda ayeti kerimeden delil verelim. Nakil suresi 25. ayet Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarını ise kısmen yüklenirler. Dikkat edin. Yüklendikleri yük ne kötüdür diyor ayet-i kerimede. Allah Resulü de Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste, ''Kim İslam içinde güzel bir çığır açarsa, bu güzel çığır kendisinden sonra da tatbik edilip sürdürülürse, kendi sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin, onu sürdürenlerin sevaplarının benzeri kendi lehine de yazılır.''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 yaşayışımızı etkilemesi gereken bir husustur. Talebelerimize, anneler, babalar olarak çocuklarımıza sorumluluk bilincini aşılamak ve çocukları kendi yaptıklarından e, sorumlu olacakları şekilde eğitmek ve e, sorumluluk vermek, sorumluluk eğitimi içinden geçirmek durumundayız. Evet. Sorumluluk sahibi insanlar hangi özelliklere ulaşırlar, kavuşurlar? Birkaç maddeyle söyleyeyim. Sorumluluk sahibi insanlar bir, bağımsız davranır, davranışlarının etkilerini dikkate alır, kendi kaynaklarını kullanır, karar alırken seçenekleri düşünebilir, gelecekle ilgili yorum yapabilir, bir iş üzerinde yoğunlaşabilir, hem kendi hem de başkalarının sınırlarından haberdardır, kendilerine güvenir, kendi kararlarını kendileri verebilir, bağımsız hareket edebilir, işbirliğine yatkındır, özeleştiri yapabilir, hatayı başkalarından önce kendisinde arar, sorumluluk sahibi, etkili plan yapar, zamanı iyi kullanır. Genellikle bugünün işini yarına bırakmaz, tembel davranmaz sorumluluk bilinci insanları bu seviyeye getirir. İnsanoğlu dünyada geçirdiği ömürden, sıhhat ve afiyetten, kazanıp harcadığı mal, mülk ve servetten, harcadıklarından harcamayıp geride bıraktıklarından hepsinden birer birer hesaba çekilecektir. Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, iki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan gafildir. Biri boş vakit, biri de sıhhat. Kazanmak ve hayır yapmak bunlara bağlıdır çünkü. İnsan yapması gerekirken yapmadıklarından ve yapmaması gerekirken yaptıklarından, söylemesi gerekirken söylemediklerinden, söylememesi gerekirken söylediklerinden hesaba çekilecektir, sorumludur. Tekasür Suresi'nin 8. ayeti: O gün dünyada kazanıp harcadığınız nimetlerden hesaba çekileceksiniz der. Letüs elünne yevme izin anin ne'im. Evet. Ahirette dünyada işlediklerinden tek tek insan sorulacağı gibi Dünyada da sorumsuzca davranışının genellikle karşılığını görür. Ee, yer yer dünyada mümkün bazı karşılıklar görülmeyebilir. Dünya ödül ve ceza yeri değildir. Esas ahirettedir ceza ve ödül. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Yani hiçbir suçun ve hayrın karşılığını ihmal etmez ama onu dilediği zamana erteler. Efendim, bu bazen erteleme ahiret e, olur. İrade sahibi olup eylemlerini seçme hakkına sahip olmak tabii ki sorumluluğu doğurur. Sonuçlarına katlanmayı gerektirir. İnsanın nelerden sorumlu olduğunu ifade edeceğiz ve neye karşı sorumlu olduğunu da gündemleştirmemiz icap ediyor. Dediğimiz gibi esas sorumluluk Allah'ın emir ve yasaklarına karşı Allah'a karşı olan sorumluluğumuzdur. Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamak, kulluk yapmak için yaratıldığımızı biliyoruz. İşte bu kulluğu ne oranda yapıp yapmadığımızdan önce hesaba çekileceğiz. Evet, yani Allah'a kulluk yapmak üzere söz vererek, ruhlar aleminde Rabbimizi tanıyıp ona, onu tanıdığımızı belirterek e, dünyaya geldik. Dolayısıyla bu sorumluluğumuzu e, idrak ederek yaşamak durumundayız. E, kimler sorumludur? E, büluh yaşına e, eren e, akıllı ve e, esir olmayan yani köle olmayan özgür hür insanlar sorumludur. Yani üç esas vardır. Birisi büluğa ermek ki küçükler çocuklar e, sorumlu değildirler. Onlar e, akılları yeterince e, gelişmediği için e, bilmeden hatalar çokça yapabilirler. E, i̇kinci olarak e, akıl Allah akıl vermediyse e, deli ise bir kimse e, o da e, Aklının yetmediği konularda sorumlu değildir. Üçüncüsü, hürriyeti elinde olmayan bir kölenin, efendisinin emriyle mecburen yaptığı şeylerden sorumluluğu kaldırılmıştır. Tabii şirk koşmamak, küfre girmemek gibi bazı şartlarla. Evet. En önemli sorumluluk konumuz, Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak ve ona kulluk yapmaktır. Bu Allah'ın bütün kulların üzerinde hakkıdır ve kulların da en önemli sorumluluğu budur. Hani Halkın Allah'a iftira atarak hiçbir ayette olmadığı halde Allah demiş ki kul hakkıyla benim yanıma gelmeyin ben kendi hakkımı affederim ama kul hakkını bağışlamam demiş. Nerede dediyse halk Allah'ın bizim kitapta, Kur'an'da görmediğimiz ifadelerini görüyor, biliyor ve çok emin bir şekilde böyle söyler. Halbuki kulun hakkı da Allah'ın hakkıdır. Kula o hakkı veren Allah'tır ve bir kula verdiğimiz bir zarar, onun hakkını gasp etmemiz evvela Allah'a yapılan bir günahtır. Allah onu yasaklamıştır. Yani kul hakkı dediğimiz şey evvela Allah hakkıdır. Kaldı ki kul hakkını önemseyip de Allah'ın hakkını önemsememek e, e, İslami bir anlayışla bağdaşmaz. Bir kimse şirk koşsun, Allah'ın hakkını önemsemesin. Ama insanlara karşı çok iyilik ve merhametle davransın. Ki ne kadar yapabilir? Öyle olsa bile kişi ne yapmaz? Bu davranışıyla cenneti filan hak etmez. Evet. Onun için e, evvela Allah'a karşı sorumluluğumuz Allah'ın her şeyden önce hak sahibi olması e, önemlidir. Tabi Allah'ın hakkını gözeten Allah'ın hakkı olarak kul hakkını da gözetir. Çünkü kul hakkını da Allah ne yapmış? Vermiş ve e, insani ilişkilerimizi de Allah düzenlemiştir. Yani özel olarak kul hakkını e, hiç önemsemesek, Allah'ın hakkı olarak zaten yasaklara riayet etsek, emirleri yerine getirsek, e, kul hakkı diye bir hak geçmez üzerimize. Ama İslam'ın yaşanmadığı bir yerde kul hakkını ne kadar koruyabilirsiniz? Trafikte en basit olarak şoförlük yapıp da başka şoförlerin veya başka insanların hakkına tecavüz etmediğini söylesin bir adam. Mümkün müdür? Hele İstanbul trafiğinde Hele İstanbul trafiğinde. Kul hakkı geçmesin, şoförlerin hakkı geçmesin diyorsan, akşama kadar beklersin kavşaklarda. Evet. Dalanlarla birlikte dalmazsan, e, ne şoförlük yapabilirsin, ne bir şey. Evet. Yani trafikte böyleyse, diğer başka ilişkilerde de aşağı yukarı öyledir. Eyvallah işte yol alınır yol al, yol yolunur ama nereye doğru yol alınır cennete doğru mu ee, evet ee, yani yol alınır eyvallah ee, yani bir sürede günah yüklenilir ee, yani böyle gelmiş böyle gidiyor yani yapı öyle ee, esnaf da diyor ki yani yalan söylemezsen, hile yapmazsan aç kalırsın. Esnaflığın raconu bu. Yani ayak üstü on tane yalan söyleyeceksin, efendim ama çaktırmay, mı çaktırma, çakarsa çakar zaten. Nasıl çaktırmayacaksın o da ayrı. Yemin vesaire her türlü şey caiz olmuş oluyor esnafların dininde. Evet. Yani herkes böyle ne yapmış bir yol tutturmuş gidiyor. İslami ölçüler unutulmuş. Pazar esnafının kaç da kaçı tezgahta gösterdiğini el çabukluğuyla değiştirip farklı bir mal satmaz insana. Evet. Beğenirsin şuradan ver ve Sonra bakarsın ki evde çok farklı bir şey almışsın. Evet. Tezgahta cennetlikler durur, torbada cehennemlikler çıkar evde, yiyeceklerin içinde. Evet. Yani her konuda ne yapmış insanlar? Sorumluluk bilincini yok saymış ve e, bu düzenin de getirdiği bir e, ticari ve diğer davranışların neticesinde e, hileyi aldatmayı açık gözlülük olarak, beceriklilik olarak değerlendirmiş. Efendim, e, sorumluluk bilincini de enayilik olarak e, vurgulamış. Yani helalı gözetirsen enayi olursun. E, kafan çalışmaz olur. Bu işi bilemiyor kabul edilirsin. Evet. Kimlere karşı sorumluyuz? Tevbe suresi 105. Ayet. de ki yapın yapacağınızı. Yaptığınız işleri Allah görecek. Rasulü de, müminler de, sonra görülmeyeni ve görüleni bilene Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı bir bir haber verecektir. Yaptığınız işleri Allah görecek, Rasulü görecek, Müminler de görecek diyor. Yani onlara karşı sorumlusunuz. Allah'ın görmesi malum. Allah her şeyi görür ve her şeyden hesaba çekecek. Resul hayatında bile her şeyi görmez. insanların yaptıklarını. Hele vefat etmiştir. Bizim yaptıklarımızı tabii ki görmeyecektir. Burada Resul'den kasıt Resul'ün temsil ettiği devlet. Yani devlet de ne yapar? Muhasebe eder, hesaba çeker sizi. Sonra üçüncü olarak halk da görüyor insanlar. Yani bir kamuoyu mahkemesi var. Allah nasıl olsa biliyor. Hesabı ben ona vereceğim. Vatandaş beni kötü olarak bilse ne olur? Diyemeyiz. Çünkü bu insanlarla yaşıyoruz. Biz alnımız aksa insanların yanında da şerefli bir şekilde yaşamalıyız. Yusuf Aleyhisselam suç işlemediği halde on yıl kadar zindanda kaldı. Hadi kral seni çağırıyor, çıkacaksın zindandan denilince hemen çıkmadı. Çoğumuz can atar. Yani hapishaneden kurtuldum ya der. Ama o kadınlar niye parmaklarını kestiydi? Bir ö, araştırın bakalım der. O netice elde edilmeden hapishaneden çıkmaz. Yani kendi aralarında saray entrikası olarak kalmasın bu iş, sosyete kesimi, halktan bazı insanların parmaklarını kesmesi yeniden araştırılacaktır. O kadınlara sorulacaktır. Onlar da şahitlik yapacaklardır. Yusuf'un hiç suçu yok. Züleyha işte şöyle yaptı diye. Dolayısıyla halkın nazarında suçsuz olduğu belli olduktan sonra Yusuf dışarıya çıkacaktır. Yoksa suçlu o pozisyonuyla nasıl peygamberlik yapacak? Daha dün sen çalıştığın yerin sahibinin e, neyse karısına göz koymuştun demez mi insanlar? Dolayısıyla öyle bir insan nasıl insanlara doğru yolu anlatır? Allah yanında suçsuzsun ama insanlar seni suçlu olarak biliyorlar. O yüzden e, yani e, insanların da ne yapması lazım? E, bizi iyi tanıması, iyi şahitlik yapması lazım ki onların yanında da alnımız ak olsun, onurumuz olsun ve dinimizi rahat tebliğ edebilelim. Hatta bu e, Sadece Allah'ın bildiği, insanların bilmediği kusurların affı daha kolaydır, daha mümkündür. Ötekisi kötü örnek olmak yönüyle de zebaldır ve onların da hesabı vardır. Açıktan sigara içen bir kimsenin e, günahı tuvalette gizli gizli içen insanın günahından daha büyüktür. Niye? Ötekisi örnek oluyor. O içti ben de içebilirim, diyor insanlar. Yani açıktan bir şey yapınca bu günaha fısk denir. Onu yapana fasık denilir. Ama kimsenin bilmediği bir şekilde sadece Allah'ın bildiği durumda gizli kusurlar, tekrar edeyim, daha hafif bir günah olur. Bunu derken Allah gizliyi de bilir, açığı da bilir. Allah'tan korkan insan insanların görmediği günahları da elbette yapmaz. İnsanların cenneti cehennemi yok. Allah'ın var cenneti cehennemi. Ve ondan da bir şey saklamak mümkün değil. Ama bizim böyle gizli kusurlarımızı yine dua ederiz ki ne yapmasın? Allah açığa çıkartmasın. Ayıplarımızı açmasın. İnsanlardan tümüyle utanacağımız büyük şeylerimiz, ayıplarımız, kusurlarımız deşifre olmasın. Ahirette de inşallah Allah onları ne yapar? Örter, yok sayar. Tövbe edersek, güzel ameller işlersek. Ama bunun garantisi yok tabii. Bunun garantisi günahları terk etmektir. Gizlisinin de açığını da. Son tefsir dersimizde dündü herhalde. Günahlardan gizli olanı da açığa çıkanı da Allah haram kıldı diyordu. Hatırladık mı? Ma'zaha raminha ve ma'batan. Açıkça işlediğimiz günahları da gizli olarak yaptıklarımızı da Allah haram kıldı. Haram, haramdır. Evet, ama fasıklık daha büyük haramdır örnek olmak yönüyle birisi emrettiğimiz günahlardan sorumluyduk ikincisi kötü örnek olduğumuz suçlardan da sorumluyuz yani başkalarının yaptığı kötü örnek olarak bizden örnek alarak yaptıklarından da biz hesaba çekileceğiz üçüncü olarak açıkça yapılan bir suçu engellemeye çalışmadıysak ondan da hesaba çekileceğiz. Kahveye gittim, oturdum, çay içiyorum. İyi de karşımdaki insanlar kumar oynuyor. Onlara da bir şey söylemedim. Dolayısıyla günahlara tepkisiz olarak seyirci kaldım. Onların işlediği günahtan ben de sorumluyum. Talebeler bir günah işliyorlar, bir suç işliyorlar. Hocala ya ayıp olmasın, çocukların gönlü kırılmasın, e, görmeyim diyor. Ama bir günah işleniyor. Bir hoca Allah'tan korkmuyor da insan sevgisi veya başka şeyden endişe ederek e, Allah'ın haram kıldığını görüyorlar. E, meşrulaştırıyor, önemsemiyor, karşı çıkmıyor. Evet. Dolayısıyla o günaha o da ortak olmuş oluyor. Karşı çıkmamakla, sadece karşı çıkmamakla seyrettiği günahların engellemeye çalışmadığı günahların kendisi yapmasa da ee, o da boynuna yüklenmiş oluyor. Böyle üç çeşit sorumluluk var demiştik. Evet. Ee, i̇nsan tabii kendine karşı da sorumludur. Ee, hangi çeşit günah olursa olsun, insan evvela kendine zulmetmiş olur. Kur'an-ı Kerim günahlara nefsine zulmetme olarak vurgular. Mesela Adem Aleyhisselam zalimlerden oldu. Kendi nefsine karşı zalim. Kimseye zulmetmedi. Yasak ağaçtan yediğinde kime zulmetti? Ama Allah zalimlerden oldu dedi Adem Aleyhisselam'a. Niye? Kendine karşı zulümdü. Eline karşı, ağzına karşı, zihnine karşı, gönlüne karşı zulüm işlemişti. Yani o organlar günah işlemek için yaratılmamıştı. İnsanın kendine yaptığı zulümdür. Her türlü günah. Evet. Allah'a her isyanda insan öncelikle kendisine, kendi organlarına zulmetmiş olur. Müslüman bilir ve inanır ki kalbi, aklı, vücut organları dahil gerçek anlamıyla hiçbir şeyin sahibi kendisi değildir. Dolayısıyla o emanet edilen organlara da ne yapılmış olur? Zulmedilmiş olur. Her şeyin gerçek sahibi, mülkün sahibi kimdir? Allah'tır. İnsan sahip olduğunu zannettiği şeylerin emanetçisidir, bekçisidir, veznedarıdır. Ama gerçek sahibi değildir. O yüzden de onlara zulmetme hakkımız tabii ki yok. Ondan dolayı da sorumluyuz. İnsan kendine karşı sorumludur. İnsan beden ve akıldan ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. O yüzden insanın kendine karşı sorumluluğu da üçe ayrılır. Bedenine karşı görevleri, aklına, zihnine karşı görevleri, gönlüne, ruhuna karşı görevleri diye. İnsanın Bedenine karşı görevleri daha çok temizlikle, sağlıkla, vücudunu korumakla, hasta etmemekle ilgili sorumluluğudur. İnsanın zihnine, aklına karşı görevleri, onu ilimle beslemesi, zihnin gıdası olan e, faydalı ilimle zihnini, tefekkürle yine zihnini gıdalandırmasıdır. Güçlendirmesidir. Yoksa İnsanın aklı, zihni ondan davacı olacaktır. Beni aç bıraktın, bana yanlış, zararlı gıdalar verdin diye. Gönlü de insanın sorumlu olduğu bir organıdır. Gönlü de ibadete ihtiyacı vardır. Zikre ihtiyacı vardır. Allah'la beraber olduğunu kabul ederek, ona karşı ahlaki davranması iman ve takvaya yönelmesi gerekir. Bunları yerine getirmesek gönlümüze karşı sorumlu oluruz. Yine Müslüman bir çevre edinmek, İslam'a gerçekten gönül vermiş bir cemaatin ve arkadaş grubunun içerisinde bulunmak efendim Güçlü bir irade, cihat ruhu, e, akıl ve ruh sağlığımız açısından sorumluluğumuzu yerine getirmek zorunda olduğumuz hususlardandır. Evet, bitiriyorum e, sabrınızı bitirmeden. E, neden sorumluyuz? E, bütün eylemlerden, yaptıklarımızdan sorumluyuz. Sebep olduklarımızdan, kötü örnek olduklarımızdan iş veya olaylardan, vesile olduklarımızdan, seyirci kalıp değiştirmeye çalışmadığımız kötülük ve zulümlerden, ömrümüzü nerelerde tükettiğimizden, ilmimizden, ilmimizde ne kadar amel ettiğimizden, kazandığımız, sahip olduğumuz mallardan, nereye sarf ettiğimizden sorumluyuz. Ehlimizden, çoluk çocuğumuzdan, sözümüzü dinleyebilecek akrabalarımızdan, idaremiz altında olan insanlardan, yönetici ise yönettiklerinden, yönetiminden, çevresinden ve değiştirmek için ne tür gayret sarf ettiği konusunda düzenden sorumludur insan. Dünya keyfi rahat ve zevkleri eğer hesap günü olmasaydı belki önemli kabul edilebilirdi. Ama her şeyden hesaba çekileceğimiz bir durum var. Ölüm ve ölüm ötesi var. İşte onlar bizim tercihlerimizi belirlemeli. Ee, akıllı kimse nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de nefsinin hevasının peşine takılan ve Allah'tan sadece temennide bulunan kimsedir. Buyuruluyor bir hadis rivayetinde. Öyleyse arkadaşlar... Ölmeden evvel, büyük hesap günü gelmeden önce, her şeyin hesabı sorulmadan şimdiden kendimizi hesaba çekmeli ve bu muhasebeyi yeterli sıklıkta yapmalıyız. Ee, yoksa e, zararlarımız büyüyecek ve günahları önemsemeye önemsemeye, önemsemeye e, onların büyük günahlar halinde yığıldığını e, değerlendirmeden ölü vereceğiz. Ee, Rabbimiz sorumluluğumuzu devamlı idrak eden e, Allah'a karşı ve çevremize karşı kendimize karşı e, görevlerimizi yerine getirip e, sorumluluktan çıkıp sorumlu bir insan olmayı inşallah hepimize lütfetsin. Bu, bunu idrak etmezsek bizi zapt eden kimse olmaz. Toplumun baş belası olur gideriz. Allah'ın da sevmediği bir kul oluruz.